Alla tabi b qulubina da qurte Muhammed. Allah müsaade eder Muhammed. Ağızı b Allah min Şeytanı Rjim. Bismillahi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين Allahü Tebaarak Teala, fi Kitabhi İl Kereem, Estağidu Bilâh, Bismillâhı R-Rahmanı r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 وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ اللهم اِكْرِمْنَا fehmen nebiyyin ve hifz'al mursalin ve ilhama malaiketil mukarabi amin ve qale'n nebi sallallahu Teala aleyhi ve sellem kelkesu mendana nefsa ve amila lima ba'da al-maut ila akhir al-hadis sadaqa rasulullah fi ma qala aw kama qala al Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem cemaati Müslüman. Hepimiz kesin olarak biliyoruz ki Tereddütsüz biliyoruz ki, yaşadığımız bu hayat, fanidir ve geçici bir hayattır. Buna hiç kimsenin itirazı yok, muhalefeti yok. Ömrümün başı da bellidir, sonu da bellidir. Allahça bellidir, bizce belli olmasa bile bu hayatı mutlaka değiştireceğiz. Herkes bunu yüzde yüz ölçüsünde kesinlikle biliyor. Fakat hikmeti neyse, bu nasıl bir gaflet ise burada ebediyen kalacakmışız gibi bu hayat bizden alınmayacak, elimizdeki imkanlar alınmayacakmış gibi bu hayata sarılmış bir halimiz var. Evet öleceğiz, ölenleri görüyoruz, birçok yakınımızı kaybediyoruz, acısını çekiyoruz ama bu başkaları içindir. Hangi bizimle alakalı değilmiş gibi bir gafletin hepimizi bürdüğü açıkça meydanda. Bu nereden anlaşılıyor? İcraatımızı yani bir insan olarak yaşantımızı hesap verecek bir kişinin yaşantısı gibi yürütmüyoruz. Yani bu yaptıklarımızın bir gün hesabını veririz. Bunlardan mesul tutuluruz. Anlayışı içinde değiliz çoğu zaman. Ne yaparsam bu benim bildiğim bir meseledir. Hürriyetim elimdedir. İstediğim gibi davranırım. Bunun sonunda Hesap kitap diye bir şey yoktur gibi bir telakki var. Veya başka bir ifadeyle ahireti öldükten sonra dirilmeyi hesaba katmayan bir anlayışla hayatımızı sürdürüyoruz. Böyle bir şey yok. Ölürüz, her şeyin sonu gelir ölümden sonra tekrar dirilmek, yapılan her şeyin zerresine kadar hesabını vermek gibi sanki bir meselemiz yok. Sanki. Yani son derece zayıf bir telakki var. Ahiretle ilgili inancımız alabildiğine bulanık. Alabildiğine bulanık, ve onu bir türlü netleştiremiyoruz. Ve hayata bağlılık da bu manada olmamalı. Elbette ki bu dünya hayatı bir açıdan çok değerli. Bir açıdan da hiç kıymeti yok. Bir hadis-i şerifte eğer dünyanın Allah'a göre bir sineğin kanadı kadar değeri olsaydı buyuruyor Peygamberimiz Cenab-ı Hak dünyaya bir sinek kanadı kadar kıymet verseydi düşmanları olan kafirlere onun zerresini bile vermezdi niye çok çok veriyor onlara? hiç kıymet vermiyor dünya çünkü kalıcı bir hayat değil, ebedi bir hayat değil. Dost, düşman kim paylaşırsa paylaşsın önemli değil. Ama ebedi hayatın kazanıldığı bir yer olması itibariyle, ebedi cezayı kaldırabilmek için, ebedi mükafata erişebilmek için, yapılması gereken çalışmaların yeri olduğu için bu dünya, bu açıdan fevkalade önemlidir. Çünkü burada yapacağımızı başka bir yerde yapma şansımız yok. Burada kazanacağımızı başka bir yerde kazanma şansımız yok. Onun için çok iyi değerlendirilmesi lazım bu kısa ömrün, bu geçici hayatı. Çok iyi değerlendirilmesi lazım. Cenab-ı Hak son derece lütfediyor. Rahmet her şeyi kablamıştır. Bizi ikaz ediyor. Öldükten sonra karşımıza çıkacak her şeyi sanki ölmüşüz karşımıza çıkmış gibi anlatıyor. Bak önünüzde şöyle bir gün vardır, şöyle olaylar vardır. Bunlarla mutlaka yüz yüze geleceksiniz. Toparlanın, hazırlanın diye İsrail'le açıkladığı halde Cenab-ı Hak herhalde tam inanmamaktan olacak ki bu açıklamalara biz önem vermiyoruz. Ama bunları açıklayan Allah'tır. Ve O'nun peygamberidir. Eğer görseymişiz daha çok inanırmışız hani gidenlerden birisi geri dönebilse, karşılaştığı bazı hadiseleri bize ifade edebilse, o zaman daha rahat inanacakmışız. Hiç alakası yok. Alakası yok. Çünkü dünyada da birçok şeyi görüyoruz. Görüyoruz, o gördüklerimiz bizi inandırıcı kılmadığına göre, Birisi de geri gelse ona da biz bir kut takarız. Sen öyle bir rehim geçirdin, öyle bir yanlışlığa uğradın, bir rüya gördün, delirdin, bir şey deriz biz ona yani. Bütün insanların, bütün peygamberleri suçladıkları gibi. Şimdi dikkatimizi ahirete çeviren bir kısım ayetler okumak istiyorum. Bizim Yaşadığımız olaylarla da çok yakın ilgisi olan ayetler. Zaten Kur'an'da hangi ayet var ki bugün yaşadıklarımızla bağlantılı olmasın? Bizim zaten asıl eksikliğimiz burada. Bunu İsrail'e tekrar tekrar söylüyorum. Galiba Türkçem yeterli olur ifade edemiyorum. Yani ben yine kusuru kendime atfediyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim bundan 14 asır önce indi. Fakat Kur'an yalnız indiği asır için inmedi. 7. yüzyılda ki 610 senesinde Kur'an'ın inişi başladı. 7. asrın ilk çeyreğinde İslam dini ortaya çıktı ve tamamlandı. Fakat İslam yalnız o gün için değildir. Kur'an ayetleri yalnız o gün için değildir. İnişi oraya rastlamıştır ama indiği günden indiği günden itibaren Dünyanın son gününe kadar. Yevmi ahir diyor ya Kur'an, son gün veya yevmi ahiret, ahiret günü. Yani ebedi hayatın başlangıcı ve bu hayatın sonu sayılan o son güne kadar bütün zamanların, bütün mekanların, bütün insanların kitabı olmak üzere inmiştir Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'da neler anlatılıyorsa bunların bir kısmı daha önce yaşanmış olabilir. Bir kısmı yaşan, bir kısmı yaşanmakta olabilir. Bir kısmı da yaşanacaktır. Ama geçmiş için Yaşanmakta olanlar için, yaşanacaklar için değişmeyen hükümler Kur'an'daki hükümlerdir. Bunlar değişmeyecek. Efendim bugün Kur'an yeniden inseydi ne inerdi acaba? Şu andaki ayetler inerdi. Başka bir şey inmesine lüzum yok. Yani yaşadığımız olayları Kur'an açısından ele aldığımız zaman her meselenin cevabı Kur'an'dadır, her müşkülün halli Kur'an ve sünnettedir. Fakat biz galiba Kur'an'ın indiği asırdaki Araplar gibi Kur'an'a bakıyoruz. Dinliyorlar, ayetleri dinliyorlar. Peygamberimiz çeşitli yerlerde açık açık Herkesin anlayabileceği bir dille. Yani bizimkilerin uydurduğu bahane biz, efendim Türk'üz, Türkçe inmemiştir bu Kur'an, anlayamıyoruz. Bu yalnız bugünkünün bahanesi değil. Peygamberimizin muhatapları Arap. Arapça en güzel konuşan insanlar ve Kur'an'da Arapça iniyor. Anlamamak gibi bir sıkıntıları da yok. Niye inkar ediyor bu adamlar? Yani Mekkeliler, biz Kur'an'ı anlayamadığımız için inkar ediyoruz diye bir bahane ileri sürebilirler. Anlamak, ya doğrudan doğruya o dili bilirsin anlarsın, veya anlatan birisi vasıtasıyla dinlersin ve anlarsın yani. Dolaylı veya dolaysız. Ama her insanın doğrudan doğruya Kur'an'ı anlama şansı var. Çünkü herkesin Arapça öğrenme imkanı var. Zaman ayırırsa, emek verirse fırsat buldukça bu işin üzerine düşerse herkes Arapçayı öğrenebilir ve Kur'an'ı kendi dilinden okuyabilir. Zaman ayırmıyorsun, emek vermiyorsun, hazır lokma bekliyorsun. E böyle bir şey olmaz ki. Ama İngilizce için bir ömür tüketiyor. Amerika ile İngilizce anlaşabilmek için. Ticaretimde, kültürel hayatımda işime yarar diyor. Onun için bir ömür harcıyor. Niye Allah'ın kitabını anlamak için dininin esaslarını ihtiva eden kitabı anlamak için zaman ayırmıyorsun. İşte eski Müslümanların Arapçaya ve Kur'an'a ayırdıkları zamanı bugünkü Müslümanlar İngilizce'ye, Fransızca'ya, Almanca'ya ayırıyorlar. Aradaki fark bu. Eski neyi değerli buluyor, şimdi neyi değerli buluyor? Ve bunlar da hep dünya hesabına yapılanlar Onlar ahireti esas almışlar ve Kur'an'a ağırlık veriyorlar. Biz dünyayı esas alıyoruz. Dünyada geçerli neyse onun peşindeyiz. Mezara indiğin zaman herhalde o münker ve nekir dediğimiz iki melek gelecek, sual soracaklar. Onlar her dilden anlıyorlar. Yani... Türkçe'yi bilmezler, aman İngilizce öğrenelim de İngilizce cevap verelim. Onların soruları gelen ölünün diline göredir. Orada bir sıkıntı yok. Fakat hesap ayrı bir hesaptır. Biz Kur'an'ı dinlerken ayetler okunuyor bize. Gerçi şunu da itiraf edelim, kürsülerde çok az ayet okunuyor artık. Ayet az okunuyor, hadis az okunuyor. Ve bunlar sanki böyle çok da cazip, çok da sağlam şeyler değil. Filan gazete sütunundan, filan köşe yazarından, filan e, filozoftan, bilmem batılı filan alimden bir nakil yaparsam o cemaatin daha çok hoşuna gidiyor. Kur'an'dan ayet okuduğun zaman peygamberden hadis okuduğun zaman biraz sönük kalıyor maalesef biraz sönük kalıyor bu da bizim inanç derecemizi gösteriyor Kur'an'a bakış açımızı gösteriyor Araplar dinliyorlar okunan ayetleri apaçık ayetleri dinliyorlar işin içinden çıkamayınca karşı koyma fırsatını bulamayınca ne diyorlar da illa esafirul evveli. Bu duyduklarımız bize bu okunanlar eskilere ait, geçmiş insanlara ait hikayelerden, masal ve efsanelerden başka bir şey değildir. Muhammed bize eskilerin masallarını okuyor diyorlar. Allah'tan gelen kesin hükümler, Kesin hakikatler, yol gösteren esaslar diye dinlemiyorlar. O eskilere ait masallardır, hikayelerdir bunlar. Muhammed bize eskilerin hikayesini okuyor diyorlar. Bana öyle geliyor ki, biraz endişeliyim bu ayet açısından bakıyorum. Camiye gelmeyenimiz şöyle dursun. Gelenimiz de sanki masal dinler gibi değil ayetleri. Bu ayetler bugün içindir. Yaşadığımız olaylar içindir. Bugünün meselelerini açıklıyor, aydınlatıyor, kulağıyla dinlemiyor. Geçmişte olmuş bitmiş olaylar. Yani şimdi Adana'da olan deprem, dün Dinar'da olan bilmem Erzincan'da olan bunları Tabi şimdi nasıl konuşuyoruz? Yani bunlardan bahis ne ise ki yaşıyoruz biz bunları değil mi? İçinde değilsek en azından görüntüleri ekranlarımıza geliyor. Haberler kulağımıza geliyor. Hud aleyhisselamın kavminin helaki, Lut aleyhisselamın kavminin helakinin ne farkı var bunlar? Aynı olay onlar da suç işlediler Allah onları cezalandırdı helak etti ne gibi işte Adana'yı yıktığı gibi Dinar'ı yıktığı gibi Erzincan'ı yıktığı gibi Sakarya'yı yıktığı gibi yıkar yani bugün yaşadığını gerçek olarak görüyorsun da vaktiyle yaşanmış Allah tarafından yaşandığı bildirilen bir olayı niye hikaye gibi dinliyorsun? Yaşanmış bir hakikat olarak niye dinlemiyorsun? Kur'an'ı maalesef biz geçmiş masal gibi. Veya Araplar Müslüman durumda kalırlarsa, yine Kur'an'a karşı direnemiyorlar. İnha da illa şehrümübin. Bu duyduklarımız, bu dinlediklerimiz ap açık. Bir sihirden başka bir şey değildir diyorlardı. Bu adam bir şeyler okuyor. Ama bizi sihir ediyor, bizi büyülüyor. Peygamberin kendi sözü değil Kur'an. Allah'ın kelamıdır. O onu sadece tebliğ ediyor. Yani biz de neredeyse büyü büyüdür, şeydir yani. Yiyeceğiz. Şimdi sabahleyin gözüme ilişti televizyonda Diyanet Saati iki tane kadın bir tane şöhretli bir hocamız oturuyorlar diyor ki kadın kadınlardan birisi işte din kurallarının hukuk kurallarının ahlak kurallarının bilmem nelerin bilmem nelerin birbiriyle uyum sağlaması lazım yani mümkün mertebe dinin işte şuralara şuralara şuralara uydurulması lazım. Veya onların, halbuki her şeyin aslı din. Din, hukukun da kaynağı, ahlakın da kaynağı, muamelatın da kaynağı, her şeyin kaynağı. Dinin dışında bir kaynak yok değerli Müslümanlar. Vardır diyen ihanet etmiş oluyor, kendi dinine ihanet etmiş oluyor veya bir oyuna getirilmiş oluyor aldatılmış oluyor, başka bir şey değil bunları böyle bize alıştırmaya çalışıyorlar yavaş yavaş Araplar bu mücadeleyi çok verdiler peygamberimizi uyum sağlar hale getirmek için çok mücadele ettiler onlar yani ne olur biraz da bize uysan, biraz da bize uysan ne kaybedersin? Yani geldiler, teklif ettiler biliyorsunuz. Ya Muhammed, bir yıl sallallahu aleyhi ve sellem, biz senin ilahına, o vardır birdir dediğin Allah'a kulluk edelim, bir yılda putlarımıza kulluk edelim. Yani böyle bir koalisyon usulü e, periyodik bir sistemle bu ibadeti yürütelim peygamberimiz her halde biraz sert tepki göstermemiş olacak ayetler geliyor kulyâ eyyühe'l kafir. la abudu ma tabudu Habibim benim hesabıma, benim adıma benim peygamberim sıfatıyla de ki ben ömrediyorum söyleyeceksin Senin gönlüne de kalmış değil, keyfine de kalmış değil. De ki, ey kafirler, ey inkarcılar, ben sizin tapındıklarınıza tapınmayacağım. Sizin ilah kabul ettiğiniz, mabut kabul ettiğiniz, efendim karşılarına geçip esas duruşta bulunduğunuz, saygı gösterdiklerinize saygı göstermeyeceğim ben. Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz siz bunu? La abudu ma tabudu ve la entüm abidune ma abudu Siz de benim kulluk yaptığım Allah'a zaten kulluk yapıyorsunuz. Yapmış da sayılmayacaksınız. Yani bir yandan puta tapınırken puta tapınma inancını taşırken, o fikri taşırken benim ilahıma, Allah'ıma tapınsanız yine tapınmış sayılmayacaksınız. Yani camiye gideceksin, güya Allah'a ibadet yapıyorum diyeceksin. Caminin dışındaki merasimde putuna tapınacaksın. O camideki sayılmaz. Camide ibadet ediyorsun, Allah'ın huzuruna dönüyorsun, kabul edilmez Günümüzün putperestleri böyledir işte. Aa, geliyor, giriyor camiye. Cuma yıkılıyor hem de iyice görünsün böyle ekranlar. Tespit etsin girisini çıkışını. Öte yandan arkasından çıkıyor. Bilmem hangi merasime gidiyor. Orada bir başka türlü tapınıyor. Bu camiden çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Hiç alakası yok bunu. Ama niçin biz bunları fark etmiyoruz, anlamıyoruz? Niye farkında olmuyoruz bu işlerin? Çünkü olaylara Kur'an açısından bakmıyoruz. Ölçümüz Kur'an değil, sünnet değil. İşlerin doğruluğunu, yanlışlığını ölçerken, hak mıdır, batıl mıdır bunun hükmünü verirken, bizim dayanacağımız temelin Kur'an ve sünnet olması lazım. Neye dayanıyorsun sen burada ölçü? Efendim, memleket geleneği böyledir. Devlet töresi böyledir. Her şey dinin emrine girecek. Şahıslar, aileler, toplumlar, devletler. Devlet dinin üstünde değil, din devletin üstündedir. Devlet dini yönlendiremez, din devleti yönlendirir. Yönlendirmesi lazımdır ve din budur. Devletlerle yönleniyorsa o din sayılmaz. O uydurma bir şeydir. Uydurma bir şeydir. Ama devletleri yönlendiriyorsa bir sistem ve kaynağı da vahiyse din odur. Şimdi mücadele burada işte. Kavga burada. Diyanet saati içinde dinsizlik olursa, e gerisini düşünün Allah aşkına. İlahi dinletiyorlar, doğrusu ciddi şekilde üzüldüm. Efendim bir koro oluşmuş, önde erkekler arkada, alildiğine süslenmiş küslenmiş karılar, e canım senin koronu dinleyecek yerde filan adamın konserini dinlesem ne farkı var ya? Bu ilahi, kadın erkek mi karışık olmuşlar? Adı dini musiki. Böyle din yok. Böyle bir din yok. İslam'ın bunlarla uzaktan, yakından asla alakası yoktur. Ama diyanet yapıyor. Diyanet benim dinimin ölçüsü değil. O da Kur'an'a ve sünnete uyduğu ölçüde diyanettir. Kur'an'a ve sünnete ne ölçüde bağlanırsa, o ölçüde diyanettir. Bağlanmazsa, onun da öbür devlet kurumlarından bir farkı yoktur. Buralar sizi aldatmasın. Asla aldatmasın. İsrail'e şunu söylüyorum, bütün gayret nerede, mücadele nerede, geçen hafta da söyledim. Önemine binaen tekrar tekrar söylüyorum. Mücadele şu bugün İslam dünyasının ciddi bir derdi var İslam dünyasının yalnız Türkiye'nin değil bütün İslam dünyasının bir derdi var İslam dünyasında kaderli imkan gövde sağlam yani gövde tamamen çökmemiş başka bir deyişle <gülüyor> halk Müslüman idare edilenler müslüman. İsmen de olsa, şeklen de olsa, sayı itibariyle de olsa halk müslüman. Ama ne yazık ki idareci kadro idareci kadro %99'u ile dinden uzak. İslam dünyasındaki idari kadro müslüman değil. Artık bu gerçekleri anlayın Allah rızası için ya. Yani demiş DDT'yi satıyor adam, sormuş ihtiyar bunu nasıl kullanacağım? Pireyi tutacaksın demiş, böyle gözüne serpeceksin. Yani istiyorsunuz ki böyle gözünüzün içine sokayım arkadaş. Artık anlayın bunu ya. İslam dünyasındaki idari kademe dinsiz. Dinle bağlantısı yok bunların. Canım bir adam dindar olur da kendi kitabıyla savaşır mı ya? Peygamberiyle savaşır mı? Diniyle savaşır mı? O dinin mensuplarının göz açmaması için kanunlar, nizamlar getirir mi? Polisiye tedbirler, askeri tedbirler getirir mi ya? Eğer Müslümansa bu ya. Ama bütün İslam alemi böyle. Naklediyorlar mesela Tunus'ta Tunus'ta Başı kapalı hiçbir kadın sokağa çıkamaz. Ya sokağa çıkmayacak, ya başını açacak. 50 yaşından daha genç hiçbir adam sakal bırakamaz. Niçin yani? Ne hesabınadır bunlar? Dindara göz açtırmıyor ama soyun sokaklarda çırılçıklar dolaş Aferin. Bravo. Ve dikkat ederseniz bizim de Tunus'ta hiçbir problemimiz yokmuş. İyi anlaşıyormuşuz her konuda. Asıl dinsizlik konusunda iyi anlaşıyoruz yani. Şimdi idare edenler dinden uzak. Dinle alakaları yok. Her nasılsa bizim gafletimizden faydalanarak direksiyon ellerine geçirmişler. Biz de halk olarak Müslümanız. Bu söylediğim noktayı iyi kavramanız lazım. Şimdi dini olmayan, dinden uzak olan devlet idarecileri kendilerine göre halkı idare etmek istiyorlar. Ben nasıl düşünüyorsam, ben nasıl inanıyorsam, sen de benim inandığım gibi, düşündüğüm gibi sürüklenmeye mecbursun diyor. Evet, ve halk da diyor ki biz Müslümanız arkadaş. Ben Kur'an'a inanmış bir kişiyim. E Kur'an'la bağım ne olacak benim? Sünnete inanmış bir kişiyim. Sünnetle benim bağlantım nasıl devam edecek? Ben dinimi nasıl yaşayacağım? Halk dinine göre idare edilmek isteniyor. İste, isteniyor istiyor, Beni inandığım esaslara göre idare edin diyor halk. Dinden uzak olan idareciler de hayır diyorlar. Ben senin inandığın gibi inanmıyorum ki... ...seni senin inancına göre idare edeyim. Burada bir haksızlık da yok ya. Vaka bu. Yanlışlık nerede? Senin inancını taşımayan adamı niçin başına getiriyorsun sen? Sana onu soruyorum ben. Vergini ona veriyorsun. Oğlunu onun emrine asker olarak veriyorsun. Ona polis diye teslim ediyorsun... Yine gidip ona veriyorsun, bu niye böyle oluyor diyorsun. E bu hatayı sen yapıyorsun. Bunu da söylediğin zaman bak yine siyaset yapıyorlar. Ne siyaset ya? <gülüyor> Siyasi olayları dinin süzgecinden geçirebiliriz. Siyaseti dinle izah edebiliriz. Dinin anlayışıyla siyasetin yorumlanması siyaset değildir. Siyaset nedir? Giderim filan siyasi partiye kayıt yaptırırım, üye olurum, ondan aday olurum, sizden oy dilenirim, bunun içinde sizi okşarım, tamam ben böyle yapmıyorum. Hiçbir ayrım yapmadan bilahisizna bütün siyasi kuruluşları eleştiriyorum ben. Olay bu. Şimdi Kur'an ne diyor? Burada dikkatinizi çekeceğim. İdari kadro böyle bir mücadelemiz var. Onlar bizi kendi inançlarına göre idare etmek istiyorlar. Biz de diyoruz ki ya bu benim inancıma ters düşüyor. Benim inancıma bakın o kadar rahat konuşuyorlar ki dün akşam bir ekrandaydı. Hem de ekranda durmadan yazıyor. Genel elindeki kadınlar korunma korun alınacak. Oraya giden erkeğin sağlık durumunu müsait olup olmadığı Şuraya bak. Allah aşkına şuraya bakın ya. Şu devletin cefazeliğine bakın ya. Şu müdafaa edilen başörtülü kızı tahsil için üniversiteye sokmayan zihniyet Efendim genel evindeki fahişeyi, onu kurtarsana doğru dürüst. Onu el alemin, şehvetinin aleti olmaktan çıkartsana, sana bir değer vereyim o zaman. Hakikaten fuhşun karşısında olsa Ne gibi? içkiyi imal edecek, reklamını yapacak, satışını yapacak, hatta onu ibadet sayacak, zihniyete bak sen şimdi hayır işleyin bilmem şuradan kesilen paralardan şuralara fon gidecek diyordu ya ilgili bakan hayır işleyin evet ondan sonra alkolik olanları tedaviye alacak hastanelerde tedavi edecek şimdi fuhuşu serbest kılıyor şoför ehliyetinden çok daha kolay fuhuş vesikası veriyor Veriyor, Efendim, güya kadını koruyormuş, oraya zina için gidecekleri sağlık kontrolünü geçecekmiş. Sübhanallah. Hani nedir eskilerin bir tabiri vardır, cahilin sofuzu şeytanın maskarası. Böyle dindarlık, böyle zihniyet, böyle anlayış, hiç görülmüş şeyler değil bunlar. Ama gayet normal yani, böyle hayasızca değil, pervasızca değil, serbest, normal bir meseleyi konuşuyorlar ya. Yani. Ve biz de alıştık yani, mühimsedik, benimsedik. Şimdi bunun için bir yol arıyorlar. Dert nedir? Dert şudur. Bizim yürütmek istediğimiz sistemi, kabul ettiğimiz, yürütmek istediğimiz, yürümesi için müeyyideler getirdiğimiz, hatta yer yer baskılar yaptığımız bu sistemi, ey Müslüman halk! Din olarak kabul edeceksiniz diyorlar size. Yani din, tamam din mi istiyorsun? Bu yürüyen düzen dindir diyor adam. Başka bir din aramayacaksın sen. İşte vergi kanunu çıktı. Zekat, mekat hepsi budur diyor. Verginin dışında bir daha zekat diye bir şeyden bahsetmeyeceksin diyor adam. Evet. Evet. Eğitimse benim verdiğim eğitimdir, öğretimdir. Başka bir şeyin peşinde olmayacaksın. Yani benim yürüttüğümü din kabul edeceksin, diyor ilgililer, yetkililer. Hatta büyük bir çoğunlukla evet demiştir. İster istemez gönüllü gönülsüz birçoğu evet demiştir. Hala hayır diyen bazıları var. Hayır diyen bazıları var. O hayır diyenleri de yatıştırmak için işte dini faaliyet gösteriyorlar. Bir kısım dini menşeeli, dinle meşgul olan ilim adamlarını ön plana çıkarıyorlar ve onları konuşturuyorlar. O diyor ki mesela ilahiyat profesörleri diyorlar ki canım hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir deseniz bunun dine aykırı bir tarafı yok. Yok bunun dine aykırı bir tarafı. Hakimiyet Allah'ındır diyen adam suçlu oluyor ama. O adam suçlu. Öbürü yani bu ilahiyat profesörlerinin bir kısmı hepsini de katmayalım iyilerini tenzih ederim. Bir kısmını kullanıyorlar. Bu inatçılık gösteren Müslümanları ikna etmek için. Yavaş yavaş. Laiklik dine aykırı değildir. Efendim laiklik dinin şemsiyesidir. Dinin koruyucusu Şudur budur. Bunu siz de bir ilahiyat profesöründen duyunca, ha mesele yok diyorsun. Tamam. Vallahi de billahi de kim olursa olsun bu adamları sizi aldatıyorlar. Bizi aldatıyorlar. Ve mutlaka dini topluma göre düzenlemeye çalışıyorlar. Din topluma uysun istiyorlar. Toplum dine uymasın. Bunun sonucu nedir biliyor musunuz? Bir ayet bunu ifade ediyor. Mekkeliler diyorlardı ki Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem Ya Muhammed bazı işlerde de ne olur bize uy... Canım biraz da bizim gönlümüze tabi o. Evet. Cenab-ı Hak onlara cevaben buyuruyor ki, ve اِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَا اَهْوَا Ayet açık. Şayet hak, yani Kur'an, yani Hz. Muhammed, onların arzularına, keyiflerine tabi olacak olursa, onlar Kur'an'a ve Peygamber'e değil de Kur'an ve Peygamber onlara uyacak olursa. böyle istiyorlar. Yani bu kadar gerici olma diyorlar. Biraz da sen topluma ayak uydur diyor adam. Böyle olursa ne olur? Lefesedeti semavatu vel ardu ve men Vallahi diyor Cenab-ı Hak yemin ediyor göklerin yeryüzünün göklerde ve yerde olanların düzenini bozarım diyor alt üst ederim ortalığı sen kimsin ki benim peygamberim benim kitabım sana tabi olacak Allah soruyor sen benim kulum olarak benim peygamberime uymayacaksın benim kitabımın hükümlerine uymayacaksın onları kendine uyduracaksın Bozarım bu yeryüzünün, bu göklerin düzenini diyor Allah. Altını üstüne getiririm. E nasıl bozarsın? Adana'da bozduğum gibi işte. <gülüyor> en yakın örneği, böyle alsız ederim. Dahasını yapamaz mı? Dahasını da yapar. Uyanmamız için işi basit ölçülerde tutuyor. Daha büyüğü gelmesin diye. Biz uyanalım da daha büyüğü gelmesin diye. Uyanmazsan toptan pazar olur bu iş. Allah bu kadarına mı gücü yettiği için bu kadar salladı? Daha fazlasını yapamadı da bu kadarına gücü yetti. Öyle mi sanıyor bu insanlar? Böyle zannetmeyelim kardeşler. Şimdi buradayız. Cenab-ı Hak buruyordu bu ayetlerde. Yeme ne doğu? tüm bir imamıyım. Şimdi ayetleri dikkatle dinleyelim. O gün bu dünyadan sonra başlayacak o ahiret gününde o ebedi hayatta biz bütün insanları Hz. Adem'den başlamak üzere son insana kadar bütün insanları kendi önderleriyle onlara yol gösteren onları yönlendiren istikametlerini tayin eden imamlarıyla çağıracağız diyor. Siz de imam deyince herhalde camideki imamı kastediyorsunuz. E ben zaten yüzde yüz imama uymuş değilim ki diyor adam. Fila. İşin esprisi yani önderinizle önderleriyle çağıracağım diyor Cenab-ı Hak. Dünyada senin önderin kim? Kimi önder kabul ettin? Ferdi hayatında, aile hayatında, toplum hayatında, devlet hayatında senin önderin örneği kim artırmış? Kimi önder kabul etmişsen Allah'ın huzuruna onunla birlikte çağrılacaksın. Niye onunla birlikte biliyor musun? O senin suç ortağı. Sen de onun suç ortağısın. Birbirinizi etkilediniz çünkü. Beraber çağrılacaksın. Kimin arkasında Allah'ın huzuruna gitmek? Yani kim önünüzde bulunarak sizi götürsün huzur ilahi ilahiye hesap vermek üzere? Kimle giderseniz yüzünüz ak olur diye düşünüyorsunuz. Mutlaka burayı düşünmek zorundayız. Efendim, bunun bununla ne ilgisi var? Önünde peygamberin olmalı. Peygamberinin hemen arkasında alimler var zaten. Hemen utiye kitabehu bi yemini. Her kime bütün iyiliklerini, kötülüklerini gösteren o amel defteri, bütün icraatını ihtiva eden kayıtlar, zabıtlar o defter kime sağından verilirse sağ taraftan kime defteri uzatılırsa şu kapıdan kime verilirse kitabı. işte onlar kendi kitaplarını okuyacaklar bir defa ne yazılmış o kitaba herkes kendi kitabını okuma gücüne sahiptir. Neler yaptığını okuyup görecektir. Ve la yuzlemune fetila. Ve bunlar bir hurma zarı kadar haksızlığa da uğratılmayacaklardır. En küçük iyiliği de kötülüğü de yazılmış. Ama en küçük bir haksızlık yok. Hurma zarı kadar hurmanın üzerinde ince bir zar var. Fetil onun kadar bile bir haksızlık söz konusu değildir. Ama وَمَنْ كَانَ ف۪ي Her kim bu dünya hayatında körse, gerçekleri kimin arkasından gideceğini görememişse, hangi hükümlere bağlanacağını görememişse, görmek istememişse, kim burada körse, o ahirette de kördür, yani görmeyen, dünyada görmeyen, ahirette de görmeyenin muamelesini görecektir. Dünyada bakar körler var bugün, böyle yürüyor, gözleri açık ama gerçekleri görmüyor bu adam, doğruları görmüyor, işte o kördür. O ne kadar bakarsa baksın, eğer bir göz görmesi gerekeni görmüyorsa, o göz kör demektir. Bir göz ki, ibret yok anın nazarında, o düşmandır sahibinin başı üzerinde. Olaylara ibretle bakmıyorsa, o senin aleyhinde şahitlik yapacak bir düşman. Dünyada kör olan, Gerçekleri göremeyen ahirette de kördür ve abal müsebila belki körden daha fazla yolunu şaşırmış, istikametini kaybetmiş durumda bir adamdır bu. Körgene duvara tutunur, şeyler hisseder fakat bu öyle bir kör ki hisleri de yok olmuş gitmiş bu adam. Ha bu nereden şimdi çıkıyor? nasıl çalışıyor bu adamlar? Bizi nasıl körleştiriyorlar? Ve inkadu leyeftinunek. Habibim ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize hitap ediyor Cenab-ı Hak. Az kaldı ki, neredeyse yani, kılpayı, seni aldatıyorlardı diyor Cenab-ı Hak neredeyse ya Muhammed seni saptırıyorlardı. Anillezi ev hayna ileyk sana vahyettiğimiz sana bildirdiğimiz hükümlerden seni saptırıyorlardı. Peygambere teklif ediyorlar düşünebiliyor musunuz? Peygambere canım her zaman senin dediğin olmasın arada bir sen de bizim dediklerimizi kabul et canım. vahiyden saptırmak istiyor vahyin getirdiği hükümler belli vahyin getirdiği hükümler belli mesela yani günün şeylerinden konuşursak vahyi neyi getirdi faizin kesinlikle yasak olduğu hükmünü getirdi vahyin getirdiği hüküm bu faiz yasaktır biz çalışıyoruz şimdi sağından solundan giriyoruz onu helallaştırmak için, o faizi helal yapabilmek için, yiyebilmek için ne oyunlar oynadığımızı şeytan dahi anlayamıyor vallahi. Hocalar bülbül kesilmiş, bülbül. Ama nasıl fetvalar veriyorlar? Efendim senin ödediğin faizi nedir? Paranın kaybettiği değeri geri almandır. Yok bilmem nedir. Bunlar mezarda sökmez cemaat. Bunlar orada sökmez. Mezarda, kabirde ve ondan sonraki istasyonlarda ne cevap vereceğinizi hazırlayın. Bana filan hocaefendi böyle demişti. Ama sana filan doktor demişti ki, senin hastalığın bu tedaviyi gerektiriyor. Onu atlamıştın, gitmiştin, bir başka doktora da sormuştun ama. Niye doktor değiştiriyorsun da hoca değiştirmiyorsun? Bakayım. Ve kestiriyor. Kime sorarsam istediğim cevabı alırım. Buna sorma diyor, bu cevap vermez. Ya şuna sor, oradan cevap alırsın. Kimi kandırıyorsun? Peygamberimiz bir hadisinde buyuruyor ki, İstefti kalbeke Vele veftakel müftü Sana müftüler fetva verse bile Asıl fetvayı sen kalbinden al Sor kalbine Bu iş doğru mu? Yanlış Vallahi kalbin söyleyecek sana Kalbin söyleyecek Sen hata ediyorsun diyecek sana Bu gidişin yanlıştır Ama Kalbi de yanıltmak için kalbi de yanıltmak için gidiyor bilmem nereden fetva alıyor yani peygambere diyorlar ki canım biraz şu faizi hoş gör şu zinayı hoş gör şu içkiyi hoş gör Efendim, ara sonra yalancılığımızı hoş gör bilmem hırsızlığımızı hoş gör olaylar bunlar bugün bizim istediğimiz bazı şeyler seni saptırmak istiyorlar niçin لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ Sen bize, bizim gönderdiğimiz hükümlerden başkasını isnat edesin diye. Yani peygamber diyecek ki, bu hadisenin hükmü budur, vahyedileni değil de arzu edileni söyleyecek. Halk ne istiyorsa, halkın istediğinin Allah'tan geldiğini söyleyecek peygamberimiz, Allah'tan geleni de saklayacak. Ya e madem böyle istiyorsunuz bunu siz söyleyin. isteğinizi kendiniz söyleyin. Niye peygambere söylettiriyorsunuz bunu? Ama halk biliyor ki o halk, o günkü halk kendileri söylerse inandırıcı olmaz. İnanmadıkları halde peygamberim diyen ama kendilerinin inanmadığı kişi söylerse Halk inanacak o zaman. Işte siz kendiniz söyleyin. Bugünkülere de söylüyorum. Kendiniz söyleyin. Niye hocalara söylettiriyorsunuz? Söylesene. Ama çok iyi biliyor ki bu Müslüman halk inanmayacak ona. Bu Müslüman halk önce peygamberine inanır sonra peygamberinin varisi olan alimlere inanır onun için kendilerine göre konuşacak profesörler yetiştirdiler. Ona daha çok inanır diye halk onu söylettiriyorlar. Niye? Kendini söylüyorsunuz. 75 yıldır söylüyorsunuz. Birçok şeyi. Niye bunu bir de hocalara söylettirmeye kalkışıyorsunuz? Hoca söylerse halk inanır diyor adam. Hala Halkın yıkılmayan bir inancı var. İşte onu da değiştirebilmenin, yıkabilmenin şeyi var. Peygamber'e diyorlar ki, canım vahiy vahyedileni bırak. Biz ne istiyorsak, onun vahyedildiğini, Allah'ın onu emrettiğini söyle bu insanlara, onu kabul ettirelim. Fayda nedir sonuç? Peygamber böyle yaparsa ne sağlamış olacak? Ve iddallete kaduğu kehalila. İşte o anda onların görüşlerini, onların fikirlerini vahyedilmiş gibi sen söylersen, o anda bunlar seni dost edilecekler. Şimdi düşmansın onlara, şimdi sevmiyorlar seni. O anda seni sevecekler. En yakın dostları olacaksın. Onun görüşünü kabul edersen en yakın dostu olacaksın. Bugün bizde de öyle değil mi? Ne derece mevcut görüşlere evet dersek o derece aydın oluyoruz. Hocalar olarak. Çok aydın bir hoca canım bu. İleri görüşlü. Aydın bir hoca efendi bu. Niye onun dediğini kabul etti? Onun fikrini benimsediği için aydın oluyor. O fikir aydın olduğu için değil. O görüş kabul edildiği için. Ama gerçekleri böyle ısrarla söylersen tutucunun birisi. Tutucu. Hala geriye dönük. Bir türlü saplantılarından dönmez. Böyle suçluyorlar. Öyle suçlasınlar. Bunlar ahirette lehimize şehadet olacak bunlar. Böyle suçlasınlar. Velevla en fadbetnake Eğer biz seni tespit etmeseydik diyor Cenab-ı Hak, yani yerinde tutmasaydık, muhafaza etmeseydik, lakat kitle terken ülehim şeyen kalila. Neredeyse sen de az da olsa bu heriflere meyle diyordun diyor Cenab-ı Hak. Peygamberi bile yanıltacak bir zihniyet. Şüre i̇şte biliyor musun? Ama ben seni korudum diyor Cenab-ı Hak, meylettilmedim seni. Yöneltmedim onlara doğru. Onlara itaat ettirmedim seni, kurtardım. Ama eğer bıraksaydım sen de onlar gibi düşünür hale gelebilirdin. Yani demeyin ki, ya bir hoca nasıl yanılıyor? Bir müslüman nasıl yanılıyor? Ya bir peygamber yanılır mı? Yani Allah koruyor da yanılmıyor. Sen de Allah'sın. Ya Rabbi hak ile batılı seçerken sen beni hak üzerinde. Şu duayı çok okumak lazım. ve erinel hakka, hakka. Verzuk netiba. Ya Rabbi bize hakkı hak olarak göster ve ona bağlanmayı nasip et. Batılı batıl olarak göster ve ondan korunmayı nasip et. Bunu çok istemeliyiz. Hiç anlamazsın bir anda kalbindeki ibre değişebilir sonu da çok karanlık gelir. Yani bugünkü mücadelede hep bizi dinden koparma mücadelesi var. Yerimizde duralım. İyi tutunalım ki bu herifler bizi batıla doğru sürüklemesinler. Burada ezan okundu ben dersimi bitiriyorum. Diyanet İşleri Başkanlığından gelen Üzerine. Bugün bir yardım kampanyası var. Adana'daki zelzele zedelere oradaki depreme uğrayan evini, yurdunu, yuvasını kaybetmiş, birçok yakınlarını kaybetmiş. Efendim günahkardılar, suçluydular bilemiyoruz tabii. Ama hiç şüphe yok ki. Yaşla kuru beraber yanar biliyorsunuz. Belki gelen cezaları hak eden insanlar var. Ama eminim ki hak etmeyenler de var. Ama bela umumi geldiği için, bela umumi geldiği için, kötülerle birlikte iyiler de yok olur gider. Kanuni ilahi böyledir. Ey kötüler siz ayrılın, iyi iyiler siz ayrılın demez Allah. O iyi saydıklarımızın da bir kötülükleri var. Onlar tam iyi olsalardı, onların muhitlerinde o kötüler barınamazdı. Onlara da kınamayın çünkü biz de aynıyız. Biz de aynıyız. Niye? Eğer biz çok iyi insanlar olsaydık, Bizim İstanbul'umuzda da işlenen kötülükler işlenemez olması lazımdı. Biz ne kadar müessiriz ki oradaki iyilere küselim kızalım. Ortak bir suçumuz var. Allah korusun bu insanlar hakikaten yardıma muhtaç. İlgiye muhtaç. İnşallah yerine de ulaşır yardımlarımız. İnşallah diyorum çünkü... Burada tereddüdüm büyük, tereddüdüm büyük, o aracı kesim çoğu kere hain oluyor, o aracı kesim çoğu kere haindir ama ne yapalım, ne yapalım, şu beyt ben bitireceğim, diyor ki şairlerden birisi, yar için ayyare minnet ettiğim aybeyleme. Bağıban bir gün için bin hare hıdmetkar olur. Dostum için arada bir düşmanlarıma da ilgi gösteriyorsam bunu kusur sayma diyor. Bu neye benzer? Bahçıvan bir gül yetiştirebilmek için bin tane dikene de hizmet eder. O dikenin, o gülün bulunduğu dalda yüzlerce diken var. Siz gülü soluyorsunuz ama binlerce diken ondan istifade ediyor. Ne yapalım? Yani şimdi dikene kızıp gülü soldurmayalım biz. Yine de niyetinizi hoş tutun, iyi tutun. İnşallah Cenab-ı Hak halis niyetinize göre neticeyi verir. Bu kampanyaya katılalım, yardımcı olalım bu kardeşlerimiz için. Yarın bizim başımıza da gelebilir. Allah muhafaza etsin bütün memleketimizi ve bütün alemi İslam'ı. İllahi